Ümmü Ammar isminde bir müşrikin, Habbab isminde bir kölesi vardı. Bu köle İslamiyet'i kabul etmişti. Ümmü Ammar her ne kadar ona dininden dönmesi için baskı yaptı ise de kabul etmiyordu. Hatta işkencede o kadar ileri gitti ki başını ateşle dağlamaya başladı. Artık işkenceye dayanamayan Habbab, durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Hazreti Resul, Ya Rabbi, Habbab'a yardım eyle diye dua etti. Bu duadan sonra çok geçmeden müşrik Ümmü Ammar hastalandı. Doktorlar başının ateşle dağlanmasını aksi takdirde, hastalıktan kurtulmasının imkansız olduğunu söylediler. Ümmü Ammar'ın başka kölesi olmadığı için Habba başını ateşle dağıtmaya başladı.